''Öyle bir aslana rastladım ki.'' Gavs-ı Hizani Seyyid Simgatullah Arvasi Hazretleri, Bitlis tarafında irşada başladığı zaman, o bölgede atliyenin müfettişliğini yapan Halidi i Öleki Hazretleri, henüz tasavvufa intisap etmemişti. Diyarbakır'da vazifeliydi. Atliye teftişiyle, kadıların teftişiyle, dini işlerin teftişiyle alakalı görevleri vardı. Bir gün Gavs-ı Hizani Hazretlerinin şöhretini eşitiyor Herkes Bitlis tarafında bir mürşidi Kamil çıkmış. İsmine Gavs diyorlarmış. Herkes onun yanına gidiyormuş. Feyiz ve muhabbet alıyorlarmış. Şöyle hikmetler gösteriyormuş, böyle kerametler zuhur ediyormuş diye met ediyorlarmış. Halid-i Öleki Hazretleri de öyle sıradan bir memur değil. İslam hukukunu çok iyi bilen İslam alemi. O zamanın şartlarında düşünün kadıların müfettişi. O da, biz bu kadar büyük halimiz, bizde hiçbir şey yok. Bunlar nasıl böyle şeyler söylüyorlar? Herhalde bunlar uydurmadır, diyor. Yine de bir gideyim şuna bakayım, diyor. Mürşit dedikleri kimseyi bir kontrol edeyim. İçindeki foyası neyse meydana çıkarayım, diyor. Ve Bitlis'e geliyor. Sofileri Gavsi Hizani Hazretlerine, onun kendisini teftişe geldiğini haber veriyor. Oysa hiç aldırış etmiyor. Gelsin, diyor. Nihayet köyüne yaklaşınca birkaç sofiyle beraber, ''Haydi kalkın, biz de onu karşılamaya gidelim.'' diyor. Köyün girişinde karşılıyorlar. Halide Öleki Hazretleri atının üstünde geliyor. Atı da çok süslü. Atın takımları, kuşamları çok süslü. Eğri üzengileri gümüşten. O kadar süslü. Kendisinin üzerinde de çok süslü bir elbise var. Tabii Gavsi Hizani Hazretleri de sade bir elbise giyiyor. Öyle hiç süslü bir tarafı yok. Misafire ikramda bulunuyorlar. Kendisine bir de oda hazırlatıyor mübarek. Odasına da bir hizmetçi tayin ediyor. Halide öleki hazretleri de ne olduğunu bilmiyor. Ama şüpheyle karşılıyor hareketlerini. Sualler hazırlıyor kendi aklınca. Eğer bu sualleri bilebilirse demek ki ilmi vardır. O zaman zararı olmaz. Yok bunları bilemezse ilmi yoktur. O zaman bunun dergah kurmasına müsaade etmeyeceğim diye düşünüyor. Daha sonra misafir olacağı odada Gavsi Hizani Hazretleri ile baş başa kalıyorlar. Gavsi Hizani Hazretleri diyor ki, ''Efendim, sizden bir şey soracağım. Eğer doğruysa cevabını verin, biz de ona göre hareket edelim.'' Biri bir alimden şöyle bir sual sormuş. Diyor o da şöyle şöyle cevap vermiş. ''Doğru mudur?'' diyor. Halid'i öyle ki, ''Evet.'' Doğrudur, diyor. Ancak bu soru, onun kalbinde Gavsi Hizani Hazretlerini imtihan etmek için hazırladığı suallerden biri. Bu şekilde o kalbinden kaç tane sual hazırlamışsa, mübarek hepsini teker teker cevaplandırıyor. Efendim, biri şöyle birine bir sual sormuş deyip sorunun da cevabını teyit ettiriyor. Bu şekilde bütün suallerin hepsinin cevabını verince, Halid-i Öleki Hazretleri dayanamayıp, ''Üstadım'' diyor ve eline kapanıyor. Hemen tövbe ediyor. Onun ne kadar büyük bir zat olduğunu anlıyor. Çünkü hem suallerini biliyor, hem de cevaplarını gayet güzel biliyor. Tam onun istediği gibi cevabı da veriyor. Hiçbir noksanlık bırakmıyor. Halide Öleki Hazretleri daha sonra Diyarbakır'a evine geliyor. Fakat şeyhin nazarını aldıktan sonra durumu değişmiş. Eskiden böyle alnı dik, atının üzerinde, Süslü elbiseler içinde mağrur bir halde yürürken Şimdi munis bile vermiş. Boynu bükük olmuş Büklüm büklüm olmuş Böyle iki büklüm olmuş gibi bir vaziyette evine geliyor Oğlu kendisini kapıda karşılıyor Bakıyor ki gelen babası Baba ne oldu sana böyle diyor Halide öleki hazretleri şöyle cevap veriyor Sorma yavrum Bitlis tarafında öyle bir aslana rastladım ki O beni bu hale getirdi İşte kardeşler, bu aslan misali evliya zatlar, yeryüzünde her zaman vardır. Onların nazarı gelmeyince, insan nefsinin ne olduğunu anlayamıyor. Rabbül alemine hamdü senalar olsun ki, bizi bu zatlarla tanıştırdı. Bizi onlara, onları bize sevdirdi. Ne kadar büyük bir lütfi ilahidir. Hamd olsun. Kamil mürşidin kalbi, iman nuruyla doludur. Bu kalbe Rabbül alemin nazar eder. Orada nefsin ateşini söndürür. Orada kötü duygular olmaz. Orada şeytan hareket imkanı da bulamaz. Etkisini ve nüfuzunu kaybeder. Onun için Mürşid-i Kamil'in bu kalbine girmek lazımdır.